Hadi arkadaşlar kıldırız mı namazlarınızı? Allah kabul etsin. Bekliyorum. İbrahim. Hocam ne namazı? <gülüyor> Tabii muhtemelen İbrahim neden katılıyorsun İbrahim derse? İbrahim nereden katılıyorsun? Hacer hocam tefsis layıtını görmüyoruz diyor ya ne olur. <gülüyor> İbrahim burada yatsı olmadı yani diyor. Kıbrıs. İbrahim burası İstanbul. akşam oldu yenimiz. Akşamı kıldık İbrahim. Sümeyye hocam sadece metinlerde mi değişiklik oldu? Evet metinlerde ağırlıklı olarak. Yani de kesin değişiklik yaptım. Ee, diğer notlarda fazla bir değişiklik yok. Kıbrıs'a selam İbrahim. Peki. Evet. Namazlarımızı kıldık. Allah kabul etsin. Namazlarınızda ee, Rabbena atina fiddünya hasaneteyi okudunuz mu arkadaşlar? Rabbena afili okudunuz mu? Allah kabul etsin ya arkadaşlar bu ne zaman şeyler yüklenecek pdf'ler sunlar falan inanır, onları ben de bilmiyorum onları e, arkadaşlarımız bak bizi izleyen e, yani dersi yöneten arkadaşlar var Yunus Yunus Gürel var işte ı, Zafer Bey var Burat var Fırat var bu arkadaşlar daha çok yapıyorlar ya da Yasin Beyler falan var yani Ausef'te teknik bir ekip var. Teknik bir ekibimiz var. Onlar yapıyorlar bunu daha çok. Ee, yani biz notlarımızı bitirip onlara veriyoruz. O Aslında bunların yüklenmesi lazım. Ee, i̇nşallah. İnşallah eğer yüklenmemişse en yakın zamanda yüklenir. Siz de notları takip etme imkanı elde edersiniz. Oldu mu arkadaşlar? Peki. E, şimdi... Maliki middin, biraz evet namazlarımızı kılarken de bunu okuduk değil mi? ne demek Maliki middin? dünkü der, dünkü derse katılan arkadaşlar onlar çay içsinler ee, yazmasınlar bir şey onlar çay içsinler ee, evet din gününün sahibi din gününün sahibi çok güzel din gününün sahibi cevaplar geliyor peki Sümeyye din günü derken hangi gün? Din günü, Hangi din hangi din Sümeyye? Hangi din günü? Yani din dediğin hangi? İslam dininin mi? Yahudili mi? Hristiyanlığı? Hangi din? Ee, bak hesap günü dediniz hemen. Ama din günü demiştiniz. Yani din derken oradaki dinden kasıt neydi arkadaşlar? Bu he, çok güzel. Borç e, günü, hesap günü, ceza günü demeye başladınız. E, madem öyle Madem borç günü, hesap günü niye siz din, din günü diye çeviriyorsunuz arkadaşlar? Beni uğraştırıyorsunuz ben de anlayamıyorum. Madem maliki mi din demek ceza gününün maliki demektir. Hesap gününün maliki demektir. Lütfen ahiret gününün maliki demektir. Lütfen böyle yazın. Din günü demeyin çünkü ben anlayamıyorum. Din günü deyince ne hangi gün? Bana, benim aklıma cuma günü geliyor. Veya ne bileyim bayram günü geliyor. Ee, tercümeler, Kur'an ter tercümesi yapan hocalarımızdan Allah razı olsun ama lütfen tercümeyi yaparken biraz daha duyarlı olsunlar dikkat etsinler bire bir kelimenin karşılığını yazmak çeviri demek değil arkadaşlar e, din din demek yahu gün demek malik malik demek hadi bakalım koyalım şimdi yerine din gününün maliki bu çeviri mi ya bu çeviri değil Yani ben bundan bir şey anlamıyorum din gününün maliki dediğiniz zaman ben bir şey anlamam yani ben derken yani çoğu insan anlamayabilir hadi diyelim ki Türkiye'deki insanı anladı İngiliz, İngiliz adama diyorsunuz ki din gününün maliki ne anlar adam din gününde bakın ben size soruncasını ne yazdınız işte ceza günü dediniz hesap günü dediniz e o zaman öyle yazalım yani ceza günü dersek bunun bir sakıncası var mı doğrusu o doğrusu ceza günü demek hesap günü demek içinizden eğer birileri ileride Kur'an tercüme edecekse lütfen bunlara uysun Halkımızın kafasında soru işareti oluşmayacak şekilde tercümesini çevirisini yapsın. inşallah daha iyi olur. Ama öyle öğretti meşhur hocalarımız. Hocam, bizim suçumuz ne? Doğru. Hayır, ben size demiyorum bir şey. Tabii ki haklısınız. Ama ben de diyorum ki, yani işte burada böyle bir e, bilgi vardı, anlayış vardı. Biz de düzeltmeye çalışıyoruz. Doğrusunu yani onu söylemeye çalışıyoruz. Bu sözlerin bir kınama anlamında değil kınayacaksak eğer birlerini ki kınamak istemem asla mütercimleri kınayacağız ama onu da hoşgörüle karşılıyoruz olabilir diyoruz biz de diyoruz ki ama hiç bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in tercümesi yapanlar buna dikkat etsinler ki çoğu artık öyle yapıyor zaten yeni tercümelerde genelde buna dikkat ediyorlar peki demek ki maliki i din demek ceza gününün sahibi maliki demek demek ama bunu demek de öyle kolay değil. Din kelimesi niye Kur'an'da İslam dini anlamına gelmiyor mu? El yevme din lekum dinekum. Oradaki din nedir? Elbette ki İslam dinidir. La yeddinuna dinal haqqi diyor mesela Tevbe suresinde. Ne demek oradaki din? Elbette ki İslam dinidir. Elbette ki din bizim bildiğimiz yani bu sistem, nizam halindeki dindir. E peki o zaman ben buradaki din kelimesine eğer farklı bir anlam vereceksem... Benim neyimin olması lazım arkadaşlar? Bir delilimin olması lazım. İşte mukatil bunu yapmış. Ne yapmış? Diyor ki Yani Maliki yevmi din Yani yevmi l-hisâb Bize önce bu bilgiyi verdik ya. Dedi ki oradaki din hesap günü demektir. Peki delilin nedir? Ke kavlihi Hemen diyor Allahu u Teala'nın şu sözünde olduğu gibi inna lamadinuna yani la muhasabuna arkadaşlar bakın Lemedinun burada köküne danaya diyor din kelimesinden geliyor yani hesaba çekileceğiz demektir inna lamadinuna tabi bunu müşrikler söylüyor e yani şimdi diyorlar biz öleceğiz de kıyametle dirileceğiz de Allah bizi hesaba mı çekecek diyorlar Tabii ki hesaba çekecek Allah. İşte le demek yani hesaba mı çekileceğiz? Hesaba çekmek demektir. Le muhasebun. Nasıl orada din kelimesi hesap anlamındaysa buradaki yevm-ı dindeki din de hesap anlamına geliyor diyor. Müfessirimiz delilinde kullandı. Sorumuz şu. Hocam en çok kaynak sıkıntısı sanıyorum yanlışlığı, yanlışların başı. Yani evet. ...o zaman da geleneğe karşı çıkıyor diye eleştiri... ...neyse peki... E, ...biz geleneğe karşı çıkmıyoruz... ...gelenek bizim kültürümüzdür... ...onunla iftihar ediyoruz... ...onunla gurur duyuyoruz... ...Allah geleneğimizi oluşturan... ...kültürümüzü oluşturan bu kaynakları yazan... ...bütün hocalarımızdan razı olsun... ...ama gelenek... ...her zaman olacak diye bir şey yok geleneğin içerisinde eksikler de olabilir yanlışlar da olabilir sonraki nesillere düşen yani bize düşen eğer gelenekte bir eksiklik varsa onu düzeltmek, geleneği inkar etmek reddetmek, çöpe atmak değil tabi onu söyleyelim e, peki şimdi sorumuz şu Mürgel çok güzel dedi hem yani din kelimesi Kur'an'da hem bizim bildiğimiz din anlamında geçiyor hem de hesap anlamında da geçiyor e, nur gün. Ama yani ayette kastedilen din midir, hesap mıdır onu tespit ederken bir takım argümanlar kullanmamız lazım. Başka ayetlere bakmamız lazım. Siyah Sivak'a ba bakmamız lazım. Ayetin veya surenin bütününe bakmamız lazım. Buradan anlarız. Tamam mı? E, yani ne kastediliyor? Buradan da anlıyoruz ki Malikiye müddin, yani neden Allah desin ki ben mesela o din kelimesi eğer İslam dini olsa ben İslam dininin sahibiyim, malikiyim. Neden bunu desin ki? Yani bunu demenin bir gerekçesi olması lazım. Bakın şimdi mesela zaten onu şimdi Fethi bize açıklıyor. Diyor ki Allah kendini malikiye müddin demekle bize anlatmakla şunu demek istiyor. Bak şimdi anlatacak. Neden bunu dedi? Vadeli ki şundan dolayı. Enne mulûke dünya yemli fi dünya Dünyada bir sürü kral var. Bir sürü sultan var. Bir sürü padişah var. Bir sürü işte reis var. Cumhurbaşkanı her neyse devlet başkanı falan var. Değil mi? Bunlar eskiden mesela firavunlar vardı. Nemrutlar falan vardı. Bunlar bunlar Rabbimizi kabul etmiyorlar bunların bir kısmı. Bugün dünyada hala bir sürü devlet başkanı var bir sürü sultan kral neyse işte melik falan var bunlar Allah'ın dediğini değil kendi dediklerini yapıyorlar hakimler yani dünya hayatında hakimler söz sahibidirler onlar hesap soruyorlar onlar çağırıyorlar ifade alıyorlar her neyse yani onların sözü geçiyor Allah diyor ki tamam bu dünyadasının sözünü geçiyor ama maliki yevmuddin olan benim yani hesap gününde işte bak hesap burada şimdi anlam ortaya çıktı bunu demenin anlamı ortaya çıktı hesap gününde sözü geçerli olacak yegane kişi benim hiçbir sözü geçmeyecek sadece benim sözüm benim hükmüm benim emrim diyor yani o yüzden e, buradaki din kelimesine kesinlikle ve kesinlikle hesap günü dememiz gerekiyor ki anlam yerine oturmuş olsun arkadaşlar evet diyor ki Rabbimiz Dünya hayatında siz hükmedebilirsiniz Sizin yasalarınız hükmedebilir Geçerli olabilir Siz hesap sorabilirsiniz Siz ceza verebilirsiniz Ama "Ennahu la yemliku Yevmel kıyameti ahadun Gayrehu Fakat kıyamet gününde Allah'tan başka hiç kimse Hakim olmayacak Malik olmayacak Hükmetmeyecek Hesap sormayacaktır Sözü geçmeyecektir İlla, yani huva Ancak Allah'ın hükmü geçerli olacak. Allah'ın sözü geçerli olacak. Fezalike kavlu ta'ala Esasen Allahu u Teala'nın şu sözü de bunu bize gösteriyor. Şu ayette bunu gösteriyor. Nedir o ayet? Vel emru yevme izin lillah. Vel emru yani her türlü hüküm, her türlü yetki, her türlü söz her türlü sorgulama yevme edin o gün lillahi sadece ve yalnızca Allah içindir. Sadece Allah'ın yetkisi orada geçerli olacaktır. Başka hiç kimsenin değil. Ee, bu ayet biliyorsunuz. Bu ayette bunu destekliyor. Bunları yan yana koyduğumuz zaman şu ortaya çıkıyor. Maliki din demek din gününün değil hesap gününün, Yani dinden kast orada İslam dini, Yahudilik falan filan neyse değil hesap gününün maliki demektir. Bunları gözümde bulundurduğumuz zaman da bu ne kadar dolu bir ifade, yerli yerde bir ifade olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. İyakke nabudu ee, çevirelim şimdi İyakke nabudu yani yalnızca ne yaparız arkadaşlar? İyakke sana yalnızca sana nabudu ibadet ederiz, değil mi? Sana ibadet eder. Bakalım müfessirimiz ne diyor? Ne diyor bakalım? E, Merve kulluk diyor, ibadete kulluk demiş güzel, onu da kabul tamam. E, ama ne diyor? Yani nuahidu, bakın müfessirimiz ne yaptı? Nabudu ya nuahidu anlamı ve anlamını. anlamını Tevire dikkat çekti. Bakın bu bu ifade bile aslında bir şey söyleyeyim size, müfessirimizin bu ifadesi bile surenin Mekki olduğunu gösterir, Medeni değil. Çünkü Medine'de de artık tevhid zaten oturmuş. Zaten oturmuş ibadetler öndedir Medine'de. Ama Mekke'de ibadet değil tevhid öndedir. Ayetler hep tevhide vurgu yapıyorlar. Müfessirimiz Fatiha suresindeki na'budu ve nuahidü diyorsa yani seni tevhid ederiz, birleriz. Na'budu sana ibadet ederiz, kulluk ederiz değil de seni birleriz anlamını vermişse o zaman bu sure yani bu gösteriyor ki bu bu ifade gösteriyor ki bu sure Mekkidir medeni değildir aslında bu bile yani delil olarak kullan kullanılabilir peki neden yani delilin var mı sen tuttun ne abudu ya nu dedin kardeşim böyle bir yani nereden çıkardın bunu delilin var mı diye soruyoruz hemen keqavli Subhanahu Allah-u Teala'nın fil mufassali ne diyelim oraya arkadaşlar onu anlamadım keqavli Subhanahu fil mufassali ne demek mufassal nereden çıktı Betül ne diyeceğiz buraya? Hayırın Nisa? Bilen, anlayan var mı arkadaşlar? Ee, nasıl diyeceğiz oraya film-i farsal ya? Betül düşündün mü üstünde? Zehra, ben dünden biliyorum. <gülüyor> Yazma lütfen Zehra. <gülüyor> tamam, tamam. Lütfen dünden bilenler yazmasınlar bir şey. Bugünküler biraz hani, kafa yorsunlar, biraz düşünsinler. Dünden bilenler lütfen bu arada çay içsinler. Çaylarını durmasınlar. Yatsayız ona okunuyor. Gitmek zorundayım. Müsaadenizle güle, güle İbrahim. Allah kabul etsin namazını. Bize de dua et İbrahim. Kıbrıs'tan. Evet lütfen zorlayayım Zorlayın biraz. Ne olabilir? Fil Mufassal diyorum. Bir dakika. Mufassal kısa süreler değil mi? Zeynep harikasın. Çok güzel. Evet. Uzatmayalım. Güzel bir şey. Tamam cevabımızı bulduk. Hey, mufassal demek yani kısa sürelerin birinde. Biz süreleri biliyorsunuz. Hani işte e, miun diye e, başka ne deriz sürelerimize? Miun var. Mes, başka ne var? Hatırlayanınız var mı? Tıval var. Çok güzel. Başka mesani var. Harika. Hatice mesani yazdı. Bir de mufassal dediğimiz süreler var değil mi? Kısar, mufassal dediğimiz süreler. Demek ki Kur'an'daki kısa sürelerin birinde yani uzun olmayan surelerin birindeki şu sözünde olduğu gibi. Peki nasıl geçiriyor o sözünde? O sözünde Allah-u Teala e, kadınlardan bahsediyor. İşte diyor ki seyyatin şey e, sa e, abidatin diyor. E, ondan sonra nasıl geçiyor? Ayet hatırlayanınız var mı? Tal e, galiba Tahrim suresinde veya Talak suresinde geçiyor olması lazım. E, ayeti ben yazmıştım ama salihatin ...seyyibatını ve abkara diye geçiyoruz onu, değil mi? Evet. Salihatın seyyibatını ve abkara... ...Bettül de aynı şeyi yazdı. İşte orada... ...o kadınların özelliklerinden bir de nedir? Abidatindir diyor. Müfessir diyor ki... ...buradaki abidatından kasıt da... ...yani böyle her zaman ibadet eden... ...kendini ibadete adamış olan kadın demek değil... Ne diyor? Bakın, abidatin yani muvahhidatin. Yani o kadınlar tevhid anlayışı üzerindedirler. Tevhid inancı üzerindedirler diyor. Yani abidat e, e, bir mana muvahhidat. Dolayısıyla oradan hareketle buradaki na'budu ya da müfessizimiz muvahhidu manasını vermiş oldu. Ha, ne kadar haklı tartışılabilir ama böyle bir e, anlam yükledi. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ yalnızca senden isti'anede bulunuruz. Yani yardım dileriz. Peki müfessirimiz nesta'inu ya hangi bir açıklama getirmedi? Çünkü diyor zaten anlaşılan bir şeydir. Peki ama hangi konuda Allah'tan yardım isteyeceğiz? Bu ayette belli değil. Yani iyyâken nesta'in ya Rabbi senden yardım diyoruz. Hangi konuda kardeş? Yani sen Allah'tan sana daha çok mal vermesi için mi yardım istiyorsun? Sana daha çok rızık vermesi için mi yardım istiyorsun? Seni yüksek makamlara çıkarması için mi? Seni ne bileyim işte müdür, anvi falan her neyse yapması için mi ondan yardım biliyorsun? Cevabı yok burada. Nedir? İşte ona dikkat çekiyor. Diyor ki ala ibadetike hayır diyor para kazanmak için mal mülk dünya e, için değil sana hakkıyla ibadet edebilmek için bize yardımcı olmanı istiyoruz diyor. Tamam arkadaşlar. İyyake nestainu ala ibadetike. Sana hakkıyla ibadet etmek, seni hakkıyla birlemek için bize yardımcı olmanı diliyoruz diyor. İhdina's sıratal mustakim. Bizi sırat-ı ulaştır erdir. yani din-i din İslam'ı Müfessirimiz diyor ki sıratı mustahkim neymiş arkadaşlar İslam diniymiş. Ee, peki neden? Li anna gayrâ dinil çünkü İslam dininin dışındaki ler dışındaki dinler, neyse bir mustahkimin doğru dinler, istikamet üzere olan dinler değillerdir diyor. Wa fikrati bilmesi gûd. Abdullah İbn Mesud'un kıraatinde arkadaşlar şöyle geçiyormuş. Yani erşidna es-sıratal müstakîm. yerine erşidna kelimesi geçiyormuş. Aynı anlam. Yani bize yol göster, bizi yönlendir. E, aynı anlam yani. Dolayısıyla böyle bir kelime de kullanılmış eee İbn Mesud'un rivayetinde. Yorumun, okunuşunda. Selamatelle dinel antalin. Tamam dedik ki bizi dost doğru yola eriştir. Ama bu dost doğru yol hangi? Ne nasıl bir yoldur? Yani nerededir, nedir, nasıldır? Kimler var o yolda bilmiyoruz. Ayet onu bize açıklıyor. Diyor ki: Sıratal-lezine anta ta'alehi. Nimet verdiklerinin yoluna. Nimet verdiklerinin yoluna. E, eh, birazcık anladık ama hala net değil. Bir, bir yol var. Bu yol doğru bir yoldur, dost doğru bir yoldur. Orada kimler var? Nimet verilmiş olanlar var. Biz de diyoruz ki Rabbim işte o nimet verdiğin kulların var ya onların yoluna bizi ulaştı. Veya o yolda bizi sabit kıldı. E güzel de yine net değil. Kim bunlar? Yine anlamadık değil mi? Ee, peki kimmiş? İşte onu açıklıyor. Siratel lezzine en'ante aleyhim minen nebiyyine Nebiler peygamberler. Demek ki o yolda nimet verilen kişiler kimlermiş? müfessirimize göre peygamberlermiş. İşte bizi de peygamberlerin yolu olan o yola eriştir, ulaştır diyoruz. E, atladım mı yoksa bir dakika? Evet, evet atladım herhalde. Sıratel lezzine en'amta aleyhim yani atladım yani dellena ala tariq lezzine aleyhim yani Rabbim bizi nimet verdiklerinin yoluna Götür, oraya doğru bizi yönlendir. Delana bizi yönlendir, dela, yani rehberlik yap bize, götür. Kim işte bunlar yani en nebiyine peygamberler. Elle öyle peygamberler ki en anallahu aleyhim, Allah onlara ikramda bulunmuştur, inan bulunmuştur. Nasıl? Bin nubuvi peygamberlik vermek suretiyle. İşte bizi o yola ulaştır diyoruz bu ayetik kelime de. Keqawliyi Subhanahu ni Allahu Teala'nın bir sözünde bu şöyle geçiyor. Nisa suresindeki ayet diyor ki: Ulaik al-labin an-naman Allahu min al-nabiin an-naman Allahu alayhim min al-nabiin wa al Evet ayet kelimede diyor ki yani bunlar öyle insanlardı ki. Allah onlara nimetlerde bulunmuştur. Bunlar da peygamberlerdir. Başka sıddik olanlardır. Başka salih olanlardır. Başka şehit olanlardır. Ama müfessirimiz burada sadece nebileri aldı. Diğerlerini almadı. Nebilere dikkat çekti. Nebilerin yoluna dikkat çekti. Peki. Ee, daha devam ediyoruz o yola. Ve hasun eulâike rafika. Çok güzel. Emine onu da dayetin son kısmında yazdı. Bunlar ne güzel... Ne güzel arkadaş. Ne güzel dostlardır değil mi Emine? Peki gayzil mağdubi aleyhim. O yol arkadaşlar nedir? Gazaba uğramış olanların yolu değildir yani. Gazaba uğramış olanların yoluna değil diyoruz. Peki yani ne demek? Yani delena ala dini gayri yehudi. Müfesshimz hemen magdub kelimesi aleyhim'in yerine ne koydu. Yani gazaba uğramış olanların ne koydu. Yahudileri koydu. Yani bizi gazaba uğramış olan, ellediğine öyle yahudiler ki, ghadiballahu aleyhim. Allah onlara gazap etti. Ne yaptı? Ne yaptı peki? Azap etti. Ne yaptı? Fa ja'ale minhum inqiradate. Onların bir kısmını maymunlara çevirdi. Maymun yaptı. Wal hanazira domuzlara çevirdi domuz yaptı. İşte bu şekilde gazaba uğramış olan Yahudilerin bu ifadeye göre arkadaşlar gazaba uğramış olan Yahudilerin yoluna değil. Ve dalallin ve dalalete düşmüş olanların da yoluna değil. Yaqul yani Rabbimiz diyor ki ve din müşrikine yani müşriklerin dinine müşriklerin yani en nasara burada bu sefer de müşrikleri de nasara diye yani Hristiyanlar diye çevirdi diye e, açıkladı bize e, bunları söylemiş yani burada biz acaba bir e, muhalata olabilir mi yani bir karışıklık olabilir mi çünkü hem müşrik hem nasara diyor böyle bir durumdan bahsediyoruz ya da şunu söyleyebiliriz müfessizimiz galiba müşriklerle Hristiyanları bir tutuyor. Yani Çünkü müşrikler şirk koşuyorlar Allah'a. E, Hristiyanların da bir kısmı yani en azından o dönemki Hristiyanlar muhtemelen ki bugün de öyle inananlarda vardır yani onları da reddedemeyiz. E, Allah'a Hazreti İsa'yı ortak koşuyor ya da ruhul kudusu ortak koşuyor. Acaba bundan dolayı müfessirimiz Hristiyanlara da müşriklerle bir mi tuttu diye de düşünüle bilir arkadaşlar. Ee, ama şunu hemen belirtelim. Yani burada e, mağdubu Aleyhimle ile dalini birbirinden ayırmak işte bir Yahudilerdir, diğer Hristiyanlardır demekten ziyade demekten ziyade e, yani Allah'ın dininin dışında neydi o din? İşte sıratı Mustakimdi biraz evvel bahsettik. O yolun, o dinin dışında olanlar zaten bunların hepsi yani, o dinden değilse gazaba uğramıştır. O dinden değilse sapmıştır. Dolayısıyla yani böyle bir genelleme yapsak belki daha iyi olur. Ee, daha makul olur diye düşünüyorum. Bilhassa Muhammed Abduh böyle bir e, yorum yapmış. Bence makul güzel bir yorum. Yani bunu Hristiyanlara ve Yahudilere hasretmek yerine hele bir de surenin Mekke'de indiğini varsaysak ki bana göre Mekke'de inmiş olması daha kuvvetli e, e, dir daha kuvvetli bir ihtimaldir ki biraz evvel değettik müfessirlerin çoğu da zaten bunu söylüyor her ne kadar mukatil e, böyle diyorsa da e, Mekke'de olduğunu varsa indiğini varsaysak bir de ilk sure biraz evvel değettik ilk inanan suredir yani ilk dönemlerde inmiştir bu sure peygamberimize daha Yahudileri kınayan herhangi bir şey yok Kur'an'da Hristiyanları kınayan bir şey yok hemen daha hatta tam tersine Kur'an o zamanlar Hristiyanları Yahudileri referans gösteriyor Rum süresini hatırlayın. Hristiyanlara ne kadar iltifatta bulunuyor orada yani neredeyse işte ya Rumlar yenildi ama merak etmeyin, üzülmeyin. Yakında onlar tekrar galip gelecekler. O gün Müslümanlar sevilecek falan ee, böyle yani Müslümanlarla Hristiyanlar arasında müthiş bir bir hani birliktelik kuruyor. Yahudilere ilgili birçok ifadeler vardır e, Mekke döneminde. Dolayısıyla e, bu ifadelerle onları kastetmiş olmak veya onlara hasretmek sadece bu ifadeleri doğru olmayabilir. Allah'ın dininden kim saparsa, İslam dininden kim saparsa, kim Allah'ın emirlerinin dışına çıkarsa zaten o gazaba da uğramıştır. Sapmıştır da. Yani genelleştirme yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Neden bugün dersimizde fazla ilerleyemedik bilmiyorum. Halde çok konuştuk. E Betül ne demek yani? Siz bu yanlışları yapmayın. Yani tabii ki o yoldan çıkmayın çıkarsanız siz de o zaman yani bir Müslüman mesela arkadaşlar çok güzel bir konuya değindi Betül. Yani bir Müslüman e, bugün adı işte Ahmet Mehmet her neyse çıkarda Allah'ı inkar ederse Allah'a karşı çıkarsa Allah'ın emirlerini tanımıyorum derse ne bileyim yani dini inkar ederse Allah'ı inkar ederse Kur'an'ı inkar ederse ya bu adam Yahudi değil diye ya, şimdi yani sapmış olmuyor mu? Hristiyan değil diye sapmış olmuyor mu? Sapmış oluyor. O gün nasıl öyle yapanlar sapmış iseler, bugün de bunu yaparsa bir kişi sapmış olur. Dolayısıyla Betül çok güzel bir noktaya temas etti. Teşekkürler. Ee, diyelim. Gelelim Bakara suresine. Melek Nur diyor ki hocam dün daha çok okudunuz, bugün az okudunuz diyor. E, vakit ilerliyor. E, Fatiha suresi devam ediyor galiba değil mi? şimdi nereye geldik? Sureyi okumanın faziletli ilgili kısma geldik. Haddesin eğer Abdullah, Galaha Hureyra'dan gelen bir rivayet. Ana Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Gal buyurdu. Ya Azza Rabbimiz şöyle demiştir. Ee, dün sormuştuk. Bugün ne soralım? Dünkü ders olanlar söylemesinler. Bir hadis böyle geçiyorsa, yani bir hadiste konuşan Allah'sa ya da hadis Allah'ın sözünü bize, Kur'an'dan hariç sözünü veriyorsa. Ne diyorduk bu hadislerde? Saliha hemen yazdık. Kutsi hadis. Evet, peki. Öğrendik. Ne diyor bu kutsi hadiste Rabbimiz? ''Kassantu hâzih surate beyni ve beyne abdi nısfayni'' Bu sureyi yani Fatiha suresini kendim ve kulum arasında ne yaptım? İkiye böldüm. Kassamutu taksim ettim. Nesfaynı ikiye. Beyni ve beyni abdi kendim ve kulum arasında. Fe izâ kallel abdu elhamdülillâhe rabbil alemin. Kul bunu dediği zaman Ya kulullahu azze ve celle abdi. Rabbimiz der ki ah ne güzel kulum bana şükretti. Fayda, "Kalan Rahman, Rahman, Ruhin. Kul Rahman, Ruhin dediği zaman, Yüklü Allahu Madahani Abdi, Rabbimizdaki, Kulun ne güzel beni övdü. Fayda, "Kalan Malikiyamid Diğim. Kul bunu dediği zaman, Yüklü Allahu Asna Aleyya Abd. Yine, e, Kulun bana övgüler yağdırdı der. Vali Abdiye Dakiyatı Sıradıym. Buraya kadarkiler Rabbimiz için ama Rabbimiz diyor ki surenin geriye kalan kısımları için kısımları ise kulum içindir ve li'addi kulum içindir, kulumadır ne? bakiyyatü sureti surenin geriye kalan kısmı ve idâkale ve iyyâke nesta'in yani iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dediği zaman yekulullâhu fâhâzihi li'abdi Rabbimiz der ki bu kulumadır yani kuluma yardım edilecektir Maden kulun yardım istediği yardım edilecektir. Ve eğer "Sırat Allah bin anta yani "İhdi sıratı müstakim, sırat Allah dediği zaman, kul ya "Allahu Rabbimizdir ki, fa hadihi la bu isteği de yerine getirilecektir. Yani bunu samimiyetle söyleyen kul sıratı müstakime ulaşacaktır. Gayrı mağdubu alehimaradda alin dediği zaman ise kul Yine Rabbimiz diyecek ki bu da kulum içindir yani kulumun bu dileği de yerine getirilecektir. Ben asla kulumu gazaba uğramış olanlardan, sapmış olanlardan yapmayacağım. Yani dolayısıyla surenin yarısı Allah'a övgüle ilgili kısımlardır. Geriye kalan yarısı kulun taleplerini bildiriyor, isteklerini bildiriyor. Rabbimiz de diyor ki bu sureyi samiyetle söyleyen kulumun istekleri yerine getirilecektir diyor hadis hadiste kutsi hadiste Peki a başka bir hadis eee قال حدثنا Ubeydullah قال حدثني Ebi قال حدثنا Huzeyl an Mukatil قال Mukatil'den gelen bir rivayet. İza "Kara ahadukum hadi surete sizden biriniz bu sureyi okuduğu zaman tebellüğ hatimethâ yani sonuna kadar okusun. Fəbeli khati me daha sonuna kadar ya da fəbelə khati me daha öyle Sonuna kadar okursa sonuna ulaştığında, fakale derse ki yani desin bu al. Fəbeli khati daha khati sonuna kadar okusun. Fakale vəd dâlin vəd dâlin dedinde fal yaqul amin amin desin. Yani kul süreyi okudu sonuna kadar geldi. Sonuna geldiğinde, Walladhu alaikun dedikten sonra ne desin? Feliaqul amin, amin desin. Zaten Şafiler, hatta bilirsiniz Şafiler e, cehri namazlarda, yani akşam yatsı ve sabah namazlarında cemaatle namaz kılarken e, imam, "Gayr mardu be alayim Walladhu dediğinde cemaatin tamamı amin der. Aynı şekilde Mekke'de de bunu yapıyorlar. Ama hanefiler amin kelimesi Kur'an'dan bir kelime olmadığı için bunun namazda söylenmesinin, yani açıkça söylenmesini hoş karşılamıyorlar. Bunun yerine içinden söyleyin e, diyorlar. Peki ama peygamber ne diyor? Amin deyin diyor. فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُأَمِّنُوا Çünkü melekler de amin diyorlar. Siz amin dediğinizde melekler de amin diyorlar. فَاِذَا وَافَقَ تَأْم۪ينَ nasi. İşte meleklerin amini. Melekler de amin dediklerinde meleklerin amini, insanların aminiyle kar, yani tevafuk ederse, örtüşürse ikisi. Yani sen amin dedin, melek de amin dedi. Senin mele, amininle meleğin amini birleşti, Rabbin huzuruna çıktı. Böyle bir şey olursa eğer yani meleklerin aminiyle insanların amini tevafuk ederse ne olur? Böyle bir topluluğun geçmiş günahları af olunur. Çünkü sonuçta siz burada af diliyorsunuz Rabbinizden. Amin diyorsunuz. Melekler de size eşlik ediyorlar. Amin diyorlar. Şimdi bir yandan melekler bir yandan siz hepiniz birlikte amin diyorsunuz. Rabbinizden af diliyorsunuz. O Rab sizin bu teklif, teklifinizi bu, bu talebinizi reddeder mi? Elbette etmez. Dolayısıyla işlemiş olduğunuz günahlarınızı af eder. Buna dikkat çekiyor bu rivayet arkadaşlar. <yöntem sunan> "Kale haddeten Abu Beydullah, Kale haddeten Abi, Kale haddeten an Wakiy, an Mansur, an Mujahid. Mujahidten gelen bir rivayet. Kale diyor ki Mujahid, lama nəzlet Fatihatul kitab Biraz öğrenmiştik. Fatihatul Kitab neydi? Yani Fatihah suresi. Fatiha suresi nazil olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Ranne iblisu iblis ne yapıyor? İblis ne yapsın arkadaşlar? Fatiha suresi okundu. nazil olduğuna diyor ama aslında okunduğunda da aynı şey Betül diyor ki şeytan kaçar doğru onu söyleyebiliriz kaçar diyebiliriz başka erir diyor Hülya eh erisin bir itirazımız yok titrer evet ama tam karşılığı Zeynep'in dediği gibi titrer yani Fatiha suresi nazil olduğunda veya bir kul Fatiha suresini okuduğunda şeytan bunu duyunca titrer yani. bu kadar çok korkar ki titrer ve bir arkadaşımızın yazdığı gibi kaçar. Kaçmaya başlar demiş Mücahit. Son bir rivayet okuyalım. Haddesena ubeydullah kâle haddeseni ebi an salih an veki an sufyan sevri an süddi an Abdı an Ali radıyallahu anhu Hazreti Ali'den gelen bir rivayet ki kavli Allahu Teala'nın şu sözü hakkında Kur'an-ı Kerim'de eee "Seb'an diyor ayet kelimede. Biz sana eee seb'e verdik. Seb' daha önce geçti 7 idi Mesani de tekrar tekrar etmek, tekrarlanan demektir. Yani sana tekrarlanan yediği verdik. Şeklinde bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Bu ne anlama geliyor? Ne, ne kastediliyor bununla? Nedir bu? diye sorduğumuzda Hz. Ali diyor ki hiya fatihatul kitabi bu fatiha suresidir diyor. Hz. Ali'ye göre seb'an minel mesanî Fatiha suresi demektir. Peki neden? Çünkü Sad'an diyor, Fatiha suresi de 7 ayetten ibaretdir. ibarettir. Mefani diyor, yani çok okunur, çok tekrarlanır. E, Fatiha da e, her namazda, namazın her rekatında tekrarlanır, e, çok okunur. Dolayısıyla e, yani bu yönü itibariyle baktığınızda Hz. Ali'nin e, yorumu e, isabetli bir yorumdur diyebiliriz e, dolayısıyla seb'an minel mesaniyle fatiha kast edilmiş oluyor diyebiliriz diyor e, mukatil bu bilgileri bize verdi gördüğünüz gibi e, başta surenin işte kaç ayet olduğunu söyledi dinlerde indiğini söyledi falan onlardan bahsetti sonunda da bize bu sureyi okuduğumuz zaman neyle karşılaşırız yani sevabı nedir Fazilet nedir? Ona dair bilgiler verdi. Böylece bu surenin tefsirimiz müfessirimiz bitirmiş oldu. Bu minval üzere diğer yerlerde de devam ediyor. Yani Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da da yine aynı şekilde e, buradaki gibi bir yol takip ediyor müfessirimiz. E, Fatiha'yı bitirdik. Bakara'ya e, geldik ki geldik ki suremiz e, doluyor, dolmak üzere. Buraya girmeyelim. Geç, dünkü dersten biz e, epey okumuştuk. Bugün niye bu kadar e, çabuk zamanı çabuk geçti? Ben mi çok konuştum bilmiyorum ama e, fazla okuyamadık. E, dünkü dersten takip edebilirsiniz. E, az biraz kalmıştı dün yapamadığımız. Onu da arkadaşlarımız çevrelerinde e, bulunan e, kişilere sorup yani bilen kişilere sorup e, yardım alabilirler isteyen fakülteye gelse bizde bildiğimiz bir şey varsa paylaşırız arkadaşlarla dolayısıyla burada dersimizi noktalamış olalım hem de zaten ezan da okundu İstanbul için yatsı vakti güzel güzel yatsı ezanları okunuyor şimdi İstanbul'da ülkemizin her tarafında hamdolsun Allah bu ezanları ülkemizden e, e, semalarımızdan eksik etmesin inşallah e, diyelim ve dersimizi ne diyor hocam grupları birleştirelim mi Zeynep. hangi gruplar Zeynep? Kezban Güzel A ve B grubunu Zeynep sistemde A grubunun dersi ayrı B grubunun dersi ayrıdır. Dolayısıyla iki kez yapmamız gerekiyor dersi. Yani sistem gereği. Yani birleştirme olmaz. İki kez yapmak Benim için aslında iyi olur. Bir kere iki kere aynı konuyu işlemektense bir kere işleri bitiririm ama Sistemde iki vakte konulmuş Dolayısıyla e, Geçen sene yaptık Melek Nur Kimle yaptınız Melek Nur Benle yapmadınız e, Yapılmıştı ya, Şimdi yapıldığında sıkıntı olur Şimdi yani şunu da söyleyelim Mesela şimdi e, Avzef bu derslerimizden dolayı Bize e, az da olsa bir ücret Ödüyor e, Şimdi hem birleştireceksin Tek ders olarak anlatacaksın Hem de iki ücret alacaksın hoş olmaz. Biz de öyle bir şey kabul etmeyiz. Madem iki ayrı saate konuş, konulmuş, biz de iki ayrı saatte hakkını vererek dersimizi anlatmaya çalışırız inşallah. Ee, yani, Arapçada bir söz ona, اَتَّكْرَارُ اَحْسَنُ وَلَاوْ kane, وَلَاوْ kane neydi? Melek Nur اَتَّكْرَارُ اَحْسَنُ وَلَاوْ kane 180 evet, dolayısıyla tekrar be, inşallah pekiştirme olur, hayır olur diyelim. Ee, ve burada noktayı koyalım. Allah'a emanet olun. İnşallah haftaya tekrar tefsir dersinde buluşuruz. Cuma günü de akademik danışmanlık dersinde inşallah isteyen arkadaşlarımızla bir araya geliriz. O güne kadar, o saate kadar kalın, sağlayakla Allah'a emanet olun.